Musa'ya otuz gece süre belirledik. Buna on gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a, ''Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma.'' dedi.